Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmeduhu ne venesta ve nestaînu ve nestağfiruh. Ve naûzü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât a'malina. Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ ve neshadu alla ilah illallah wahdahu la shadika lah ve neshadu anna muhammadan abduhu ve اما بعد fya ibadallah ittakulla wa atiyyuh inna allah ma al-ladzina ittaku wa al-ladzina قال الله تعالى عز وجل في كتابه jalla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 Fakatüllu Evliya el Şeytan, in nekei de Şeytan, kana zayıf'a, sadakallahül azim. Okumuş olduğum Nisa suresi 75 ve 76. ayetlerde meal olarak şöyle buyrulur: <gülüyor> Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şeytanın hilesi gerçekten hayli zayıftır. Buyurulur. Evet sevgili arkadaşlar Ahmet Hoca'nın vaazda bahsettiği dünyadaki Müslümanlara yapılan zulüm ve en son olarak da İdlib'deki ciddi manada kıyım ve katliamla alakalı bazı sorumluluklarımızı hatırlatmaya çalışacağım. Hutbeme başlarken bir soru sormak istiyorum. Hepinizin gönlünüzden cevap vermesini istediğim bir soru. En büyük terörist örgütü, teşkilatı kimdir? Kur'an'ın müfsit dediği, fesat çıkartan, yeryüzünü tümüyle ifsad eden, insanları vahşice katleden en büyük terör örgütü. Herhalde terör örgütleri içinde, hele Türkiye'de en meşhur olan Örgütleri başta saymaya çalışırsınız. Onların öldürdüğü insan sayısı, onların verdiği zarar ne kadardır? Bir de devlet adlı terör örgütlerinin verdikleri zarar, fesat ne kadardır? Bütün dünyadaki terör örgütlerinin öldürdüğü adam sayısından çok daha fazladır bir Amerika terör örgütünün fesadı. Öyle terör örgütü ki söz gelimi Suriye adlı bir devlet ve o devletin başındaki insan sırf koltuğunu korumak için kendi ülkesini, kendi halkını ne hale getirdi bir görmek zorundayız. Bunlar terörist değil ama 5-10 kişiyi haksız yere öldüren örgütler dünya çapında terörist kabul ediliyor ve onlara tavır alınmaya çalışılıyor. Adı devlet olunca e, onun yüz katı zulüm de yapılsa insanlar tepki göstermiyorlar. Böyle devletin diye başlayan bir cümle kurmak gerekiyor herhalde. Evet. Yani insanlarını, halkını halkını e, her yönüyle kötülükten, zulümden korumaya, onları her yönüyle kalkındırmaya çalışması gereken ülkeler önce ahiretlerini mahvediyorlar halklarının sonra dünyalarını da her yönüyle yaşanmaz hale getiriyorlar. Evet. Böyle büyük vahşetlerin muhatabı İdlib ve tüm Suriye halkı dünya kamuoyu tarafından yalnız bırakıldı. Bir yerlerden bir emir gelmeyince halkın herhangi bir tepkisi olmuyor. Dünya halkları da bir yerlerden bir işaret almadan herhangi bir tavır takınmıyorlar. Hiç olmazsa biz Müslümanlar Allah'ın rızası için ve ümmet bilinciyle çok boyutlu yardımlarımızla, dualarımızla kardeşlerimizin yanında yer almalı ve zalimlere karşı onurlu bir direnci üstlenmeli ve Müslümanlara destek olmalıyız. Bizler, bölgenin Müslüman halkları olarak bizi e, ve kaynaklarımızı sömürmek isteyen sapkın zalimlerin vahşi saldırıları karşısındaki itiraz, direniş ve vahiy ile yeniden kendimizi inşaya yönelik sorumlulu sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Gerekli tüm yükümlülüklerimizi devamlı bir şekilde hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Bizi biz yapan, bize şahsiyet ve izzet kazandıran İslami kimliğimizdir ve vahyi değerlerimizdir. İşte bunları ısrarla müdafaa ederek Kur'an'ın aydınlığında kendimizi ümmetimizi yeniden oluşturmaya çalışmak bu amaçla bütün İslam coğrafyasını saran acımasız kuşatmaya karşı direnmek ve mücadele etmek görevimizdir. Evet Emperyalistlerin sadece Suriye'de değil bütün dünyada neler yapıp neler yıktıklarını herhalde hepimiz gözler önünde olduğu için şahit oluyoruz. İdlib 4 milyona yakın insanı barındıran güvenli bir şehir olarak 2018'de imzalanan mutabakattan sonra problemi olmayan bir şehirdi. Son bir ay içerisinde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 kendini, is, kendini İslam'a nispet eden bir buçuk milyardan daha fazla olduğu ifade edilen insan izzetten uzak, selin önündeki çerçöp misali oradan oraya savrularak yaşıyor. Dünya Müslümanları olarak özellikle Müslümanlara yapılan işgalleri, zulümleri, sömürüleri ortadan kaldıracak çok etkili bir şey yapamamanın ve kesin çözüm bulamamanın ıstırabını yaşıyoruz. Tabii bunlar bireysel olarak çözülecek hususlar değil, bir devlet gerekiyor, bir hilafet gerekiyor. İslami manada Müslümanları temsil eden yeryüzünün hilafeti adına iş yapacak sistem gerekiyor. Cephede Allah için savaşan bir mücahit bir defa ölürken daha doğrusu ölümsüzleşirken bizim ümmet için bir çözüm üretememenin çaresizliği içinde günde bin defa öldüğümüzü itiraf etmek gerekiyor. Orta Doğu'daki Müslüman kıyımına bakıp sıra bize de gelecek diyenler bilsinler ki onlar bizim kardeşimiz ve sıra bize çoktan gelmiş. Onları ümmetin parçası olduğu halde kendimizden bizden saymıyorsak safımızı kontrol etmek zorundayız. Batıl cephe zaten her çeşidiyle soğuk savaşı tüm şuurlu Müslümanlara karşı gösteriyor. Nice İslam toprağında da ateş gibi yakıcı sıcak savaş sahneleri uygulanıyor. Müslüman dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bunlara seyirci kalamaz, tarafsız olamaz. Bertaraf olmak istemeyenler bir taraflığı, yani tarafsızlığı seçemez. Müslüman, gündelik basit işlerle ömür tüketemez. Hedefimiz, sınırlarını kafirlerin çizdiği, çizdiği yerleri kutsamak ee, ve söz gelimi misak-ı milli sınırlarının dışındakilerini dışlamak değil, imarından sorumlu olduğumuz yeryüzünün her tarafında İslam'ı hakim kılmak, tüm yeryüzüne yayılmış fitneyi ortadan kaldırmaya çalışıp Allah'a davetin önünde engel kalmayıncaya kadar mücadele edip hatta dünya İslam devletini tesis etmektir. Çünkü sorumluluğumuz sadece doğduğumuz veya doyduğumuz topraklar değil üzerinde halife adayı olarak dolaştığımız tüm yeryüzüdür. Cenab-ı Hak öyle der. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً وَعْلَمُوا اَنَّ Allah'a شَد۪يدُ الْعِقَبُ Öyle bir fitneden sakının ki, o fitne sadece sizden zalim olanlara isabet etmekle kalmaz, herkese sirayet eder, bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal Suresi 25 Fitne, imtihan veya bela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 Çünkü İslam, laftan ibaret, teoriden ibaret, felsefi bir görüş gibi değil, tümüyle hayat sistemidir, yaşanılacak bir nizamdır. Kaldı ki Allah'ın dinine uyulmadığını ve Allah'ın ilahlığının reddedilip, yerine kulların tanrılığının yerleştirildiğini gördüklerinde, Müslümanların sessiz kalmaları, bununla beraber Allah'ın onları beladan kurtulma, kurtarmasını istemeleri, Sünnetullah'a ters bir arzu ve kabul olmayacak bir tavırdır. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ zalemu فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Sakın zulmedenlere az da olsa meyletmeyin yoksa size ateş yani cehennem dokunur. Bir musibet bin nasihatten yeydir. Ama bin musibetten bir ders bile almayanlar için korkarım ki dünyevi cezalar ...uhrevi cezaların habercisidir. İtlib'deki ve Suriye'nin değişik bölgelerindeki, dışarıdaki ve içerideki zilletin en önemli sebeplerinden biri, ...İslam aleminin kırk küsür parçadan oluşan yamalı bohça görüntüsüdür. Dillerini bölük bölük parça parça edenlerden, el yordamıyla tuttuğu film bir parçasını bütün gibi tanımlayanlardan, ...farklı bir şey beklenmez elbette.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 Olmazsa olmaz şarttır. Bir Allah'a inanan tevhid eri Müslüman, her şeyde tevhidi birlemeyi öncelikler. Tevhidin bir tanımı da her şeyi birbirleriyle irtibatlandırmak ve her şeyin bir olan Allah'la irtibatını kavramaktır. Önce kendimizle, iç dinamiklerimizle birleşmek, fıtratımızla ve inancımızla kopan bağımızı yeniden sağlamlaştırmakla işe başlamalıyız. Aynı dinin, aynı davanın insanı olan tüm ümmetle birleşmek, dünyevi ideallerimizin başında gelmeli. Bütün bunlar içinde Rabbimizle irtibatımızı sağlamlaştırmamız gerekir. Evet, zorba müstekbirlerin ittifak ve koalisyon yapmaya mecbur olduğu bir dünyada müstazaf müminlerin yaşadıkları topraklarda bile ciddi manada birliktelikler oluşturamayışları hangi nakille ve hangi akılla izah edilebilir? Küresel bir yangın alanına dönen Müslümanların yaşadığı ülkelerde cehennemi yangınları söndürmek için güç birliği oluşturamayan felaket zedelerin gözyaşları, yangınları söndürmek bir tarafa benzin görevi yapmaktadır. Hem mevcut Müslümanların konumu hem de İslam düşmanlarının tavrı vahdeti hemen şimdi şiarıyla kulak zarını patlatacak sesle çağırmaktadır. Dün Irak'ın evvelki, evvelki gün Afganistan, Çeçenistan ve Bosna Hersek'in bugün Suriye'nin ve her gün Filistin'in insanlık düşmanları tarafından resmen işgali ve her türlü zulmün reva görülmesi bizi birleşip dayanışmaya zorlamıyorsa demek ki bizim de kafalarımız ve gönüllerimiz işgale uğramış demektir. Bir ülke topraklarının işgalinden çok daha kötü olanı sık sık söylediğimiz gibi gönüllerin ve kafaların işgalidir. Savaş öncelikle insanın içinde kazanılır veya kaybedilir. İşgal güçlerinin ajanı olarak faaliyet yapan uzaktan kumandalı medyanın, cahili eğitimin ve Çevre şartlarının yaptıkları zulümler işgal güçlerinden onların yaptıklarından daha az sayılmaz. Nebevi ikazlar bütün Müslümanları göreve çağırmakta. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir buyurur Allah Resulü. Yine Müslümanlardan imdat isteyen bir mazlumun feryadını işitip de karşılık vermeyen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 İnsanları yurtlarından etmek değil, onlara ebediyet yurdunu kazandırma gayretidir aslında cihat. İşte bu diriliş hareketinin önüne çıkanlar, mümkün ki ölümü de hak etmiş insanlardır. Çok insanların hayat bulması için belli bir azgın azınlığın ölmesi gerekiyorsa, işte buna cihat deriz ve buna gerektiği zaman koşarız. Aksi halde çoğunluğa zulmetmiş oluruz. Zafer, önce gönüllerde ve kafalarda kazanılır. Gönüllerindeki, zihinlerindeki, hayatlarındaki işgallere karşı direnenler, er geç zafere ulaşacaktır. Unutmayalım ki, kurtulmayan kurtaramaz. Kendini fethedemeyen hiçbir şeyi fethedemez. Gönül kapısını tevhid anahtarıyla açabilen kimsenin önünde, nice kapalı kapılar kolayca açılacaktır. Cihat, fetih ve zafer,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 tek alternatif gibi sunarak cihat ruhunu öldürmeye çalışırken sayıları az, organizeleri çok zayıf, radikal kabul edilen örgütlerden çekinip onları yok etmeye de çalışıyorlar. Mesela İsrail, Türkiye'den, Arabistan'dan değil, elinde taştan başka silahı olmayan, kendini taşlayan ama ölümden korkmayan tevhid eri gençten korkup üstüne tankla saldırabiliyor. Ama yarın tarihler kesinlikle şöyle yazacak. Sapan taşları canavar tankları yendi. Dünkü tarihin yazdığı gibi ebabil kuşlarının taşları azgın filleri yendi. Yarınki ki dünya, yarın ki İsrail, Rusya ve Amerika karşıtlarının, bugünkü dünyanın zalim güçleri olarak bu devletlerin, diktatör ve zalim tağutlarla mücadele edenlerin dönemi olacaktır. Tekrar edeyim cümlemi, yarınki dünya bugünkü zalim devletlerin, diktatör ve e, emperyalistlerin değil onlarla mücadele edenlerin olacaktır. Yarından sonra ahiretin onlar için olacağı gibi. Müslüman o yüzden safını seçmek zorundadır. Tevhid bayrağını bize teslim eden bizden önceki dava adamı mücahidler kendi hayatlarını feda etme pahasına kutsal emaneti tevhid şiarını İslam sancağını bize ulaştırdılar. Bizler bu bayrağı ne kadar taşıyabiliyoruz? Ya da o bayrakları hangi bayraklarla el değiştirdik, yer değiştirdik? Tevhid bayrağı artık avut oldu, demokrasi bayrakları in. Bizden sonraki nesillere tevhid bayrağını daha yükseklere tırmandırarak teslim edebilecek miyiz? Cevabımız hayır ise nesillerimizi o tevhid sancağını taşımaktan çok uzak kıldıysak, unutmayalım yarın meleklerin hesaba çekmesinden önce Allah adına daha o bayrağı, tevhid bayrağına halel getirdiğimiz İslam'ın uğrunda kan ve can veren şehitler ve gaziler yakamıza yapışabilecektir. Sevgili arkadaşlar, yenmek başkadır, galip gelmek başka. Yenilmek başkadır, kaybetmek daha başka. Allah'ın askerleri savaşı kaybetse bile zaferi kazanırlar. Fillerin tavşanlarla savaşındaki galibiyeti, aslında alçak bir mağlub, mağlubiyettir. İki güzelden birine Tevbe suresi 52'de ifade edilen, yani ya şehitliğe ya zafere talip insanlar çoğaldıkça, canını malını Allah yolunda feda etmeyi ve Allah ile yaptığı anlaşmaya cennet karşılığında canını satmayı gaye edinmiş Allah erleri çoğaldıkça, İslam davasının hakimiyeti yakın demektir. Yoksa, herkes işiyle gücüyle uğraşır, dua etmekten bile kaçınırsa, dünyada hepimizin başına büyük belalar, musibetler ve bugün komşumuza gelenlerin yarın bizim başımıza da geleceği ciddi manada musibetler gelmesi muhtemeldir. Aslında İslam'ın zaferinin önüne, Musa'nın denizi, İbrahim'in ateşi, Yusuf'un hapishanesi çıkmış, hiç önemli değil, ya geçeriz, ya geçeriz. Allah'ın arzında Allah'a hakkıyla kulluk yapılabilmesi için, içinde Müslümanların yaşadığı ve hatta mazlum insanların bulunduğu, içimizdeki ve dışımızdaki İslam ve is insanlık düşmanı zalim yönetim ve yöneticilere karşı, tavrımızı netleştirmeli, görevimizi kuşanmalıyız. Cihad görevinden kaçan, tavutlardan korkan, beşeri ideolojiler peşinde koşan, gündelik işlerden davaya vakit ayıramayan, kafirleri dost ve veli kabul eden, dünyevileşmiş Müslümanlar kendine gelsin diye uyarıcı iğnedir. Çoğu diktatör olan zalim tavutların Müslümanlar, Müslüman halkların başında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 Değiştirmez. Ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sağlam tutar. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten iman etmişseniz üstün gelecek olan sizlersiniz. Ama bütün bunlar için ey iman edenler iman edin. Evet, sevgili kardeşler. Ne yapmamız lazım? Ee, kısaca Müslümanlara karşı tavrımızı e, hatırlatarak hutbeme son vereceğim. Evet. Her şeyden önce Müslümanlar için dualar etmemiz, e, onların haklarını savunmamız, onların başına bu tür problemler hangi sebepten gelmişse o sebepleri kendimiz içinde ortadan kaldırmaya çalışmamız gerekiyor. Müslümanların bir ümmet, bir ümmet oldukları, ayrı ayrı gruplara bölünmelerinin meşru olmadığını e, hepimiz tekrar gündemleştirelim. Kendi bulunduğumuz yerlerde bile vahdete erememenin ızdırabını tadarak müminleri, cemaatleri, hocaları uyarmaya çalışalım. Tabi sadece onların görevi değildir, vahdet, bütün müminlerin kendilerine ait de bir görevdir. Kendimizden sorumluyuz her şeyden önce ama kendimizle dünyaya gözlerimizi kapatarak dünyevi çapta zulümlere karşı sessiz ve seyirci kalarak kendimizi kurtarmanın yolu yoktur. Öyleyse bütün dünya Müslümanlarına karşı gücümüz ne ise onu yapmak, maddi imkanlarımızla, e, konuşmalarımız, nasihatlerimizle veya en azından dualarımızla Müslümanların yanında yer almak ve İslam düşmanlarına karşı e, en küçük sevgi beslemeden e, Allah'ın düşmanlarına, zalimlere e, Tavrumuzu göstermek mecburiyetimiz var. Selam olsun Allah yolunda gayret gösteren, cihad eden, mücadele eden, en azından onlara destek olan, dua eden, yardımcı olmaya çalışan Müslümanlara. Rabbim bizi de Müslümanca yaşamak, canlı şehit olarak hayat sürmek, inşallah Müslümanca ölüp, Allah'ın rızasına ermek, lütuflarıyla lütuflandırsın. Bu tür zulümlerin yarın daha büyüğüyle hepimizin başına geleceğini, bu ihtimalin küçük olmadığını anlamak nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'l-nizam. Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا كُرْأَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُ لَهْ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ أَوْزُ بِاللّٰهِ مُنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ, <الْإسْلٰم> صدق الله العظيم.